Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın 8.29 oldu saatimiz ben fark etmemiştim ama Evlenecek olanlar 11, 12, 13 bugün lütfen Hitraş olsun erkekler Kızlar hemen kuaföre gitsinler Yıldırım nikahıyla öğlene yetiştirirler Bir daha böyle bir tarih bulanman Günaydın sevgili dinleyiciler Dün ben niye bu kadar tarih söyledim Rah yani uyansın diye insanlar doğru gün hakikaten. Neden bu kadar ben tarih söyledim? Ama On... sadece 10 Aralık, 10 Aralık diyordun. E, 10 Aralık, 11, 10 12, 13 bugün. 11, 12, 13 evleneceksen bugün. Bugün bugün plan yapmak için artık çok geç olmuş olabilir. Ama e, bir sonraki 8435 yılda bir gelen bu olay, bu olay gibi bir olayın bir gün öncesinde yine dinleyicilerimize biz bilgimizi vereceğiz. Ya da evlenmek istemeyen dinleyicilerimize de şöyle bir yol gösterelim. Yani yarın yani bugün evliliğin hiçbir espirisi yok. Hiçbir espirisi yok diyerek evlilik konusunu tamamen kapatabilirler ama Hızlı bir şekilde evlenilir gibi geliyor evlenilir bana. Evlenilir tabii canım Nasıl, yıldırım nikahı. Şu saatte karar verilse. Verilir 11 12 fırladın. 13. Erkekler zaten erkek kolay bir tane takım elbise giyecek. Kadın da artık yıldırım nikahı aldı. bir tane beyazlı bir şey. Gerçi kış gününde Sıkıntı olabilir. Olur ama. abi. Yok kaldırır bugün. Beyaz boğazlı bir kazak giyebilir İlla tüm Ege dantelli kaldırır. gerek yok. Kaldırır. Bak bugün e, başbakan açılış yapıyor Ankara'da. Biliyorsunuz. Neresi açılıyor. 11 12 13. Tarihi bugün. Bulvarı mı? 113 açılış... Şey... 113 açılış birden mi? Öyle bir şey. Şimdi tam yalan konuşmayayım. Eee şu anda tam <gülüyor> net bilgi yok. Ama öyle yüzlü, yüzlü bir şeyler. Aa Fahir. Fahir gelmiş. Evet evet, evet evet. Ay sen ne zamandır buradasın? İki gündür burada Abi. mısın sen? Hiç bakmadık oraya Sesimi senin olduğun çıkarmadım. yere. Hiç Bakayım hakkımda ne konuşacaksınız diye. Neyse kötü bir şey konuşmadık ya. Neyse bugün konuşmadık yani. İyi valla. Dün, dün de burada mıydı? Dün, dün de buradaydım. Dün de buradaydım. Ha. Çok hoştu program. Ben tilki zannettim ya. Stüdyoda <gülüyor> tilki. Yok, Otuda var ya. Stüdyoya girdi zannettim. Meğer senin kürklü paltoluymuş. <gülüyor> <gülüyor> kürklü paltolu nasıl? Bir ters çevirince onu aynı tilki. Kürk paltolu <gülüyor> Hoş geldiniz studio'uma. Türk Baltolu Maradona. <gülüyor> Erkek olunca öyle dönür. Doğru söylüyor. Çocuk haklı vallahi tarha. Ben senin ismini kullanmayı <gülüyor> tercih ediyorum. Hayır Ay, çocuklar bir sormuyorsunuz ne oldu diye e, sabah... sorduk. Ne yaptın? Soralacağız da sabah, yani sabah çok bir enteresan kaza mı yaptı? bir kazayla kaza yaptın. Evvaya bildin güzel kaza. Komşum, komşum oluyor. Ona çarptık. Birbirimizle çarptık. Hadi canım. Vallahi öyle. Aa. Sabah sabah. E ama o kadar keyfin kaçık değil senin. Yo sinirim bozuk. <gülüyor> Sinirden sadece hiçbir şey. Var mı, mı bir şey? Sufair, Nasıl oldu? Bir anlat bakalım. Valla arabalar biraz fantuş. Geri geri. O da geri geri. Ben de geri fantuş geri. Fantuş oldu mu yoksa yayın enerjisiyle abartıyor musun Sufair? Va Çünkü komşuyla çarpışılırsa fantuş nasıl oluyor? Ne kadar fantuş olabilir ki? 3'le 5'le gidilmiyor mu sizin komşuluk sesinde? 3'le 5'le ama yani lezzetli arabalar olunca ikisi de birbirine... Hakikaten fantuş mu? Yani tadını kaçıracak kadar. Yani Öyleyse. şöyle söyleyeyim Fahir Bey, şöyle sorayım. Yayını bir şarkı dinleyelim, ondan sonra <gülüyor> devam edeceğiz deyip... Diyecek noktada. Diyecek ya. ve bırakıp çıkıp arabaya bakacaklar. Onu bilmiyorum mı? da şöyle söyleyeyim. Abi bu üç günlük işi var dencek kadar. Peki benim arabamdaki vuruklar kadar mı? Senin arabadaki vuruklar lezzetli vuruklar, öyle söyledim. Benimkinden beter. <gülüyor> Benimkinden lezzetli. Benim ya. aylardır o vuruklarla dolaşmama. Ramen sen bir gün bile dolaşamayacak kadar şeymişsin. Maalesef efendim, maalesef. Vallahi sabah sabah nazar mı diyeyim, ne diyeyim yani? Ben seni bir coşturdum ya telefonda, evet, ondan hadi, ne oldu? Evet, hadi, evet ya, ben de çok bir an önce gideyim, hadi yayın yapayım. Ben sana Nescafe yapacağım diye telefonda bağırdım, onun şeyi. Onun coşkusu, Oktar. Nasıl açsa artık bir kafe için <gülüyor> Allah yani, Allah Allah, koşa koşa. Geçmiş olsun, Fadilin. Vallahi büyük geçmiş olsun. Yani Vallahi nazar diyeceğim yerim. ama buz faktörü de var tabii galiba, değil mi? Kayedin mi? Kayedin Sabah faktörü galiba. Sabah faktörü. Sabah? İşe aceleyle ve lezzetle koşmak. Kimin koşman. hatası peki? Eğri oturalım doğru konuşalım. İki tarafta mı geri geri gidiyordun? İki tarafta geri geri. Diyeceksin ki nasıl, nasıl? oluyor? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o zaman paralel bir süre gitmeniz Şimdi lazım. Şöyle anlatayım. Bizim park yerimiz biliyorsunuz benim bulunduğum bölge zaten geri gerisiz çıkamayacağın bir yer değil. Ben oradan geri geri geliyorum. Ha, sen kapından çıktın geri geri, geri, geri manevra geliyorum. alanına kadar ileriyorsun. de bana dik kesen bir şekilde yani. O dik keser bir şekilde o da geri geri geliyor. 90 Şermisi derece. 90 derece. De... İkimiz 90 derece geri geri çarpmıştık. Dünya üzerindeki ender vakalardan birisi bu. Yarın görürüz bunu gazetelerde. <gülüyor> Kim kime girmiş oldu? Vallahi ben otomatikman hanımefendinin arabaya girmiş oldum. Çünkü hmm. o böyle bir coşkuyla birden fırlanınca. Senin tam arkanda onun yanında. Senin tam arka yani. onun yanına mı çarptı? Evet. Arka sağına çarpmış oldu. Evet arka, sağ... arka soluma çarpmış oldu. Fahir değişik konuşuyorsun ya. Hayır, ben kadının arka sağa diyordum. Evet kadının arka sağa hanımefendi. Senin daha arka solunun daha arka tarafını... Bayağı, evet, bayağı böyle. Tarafını. Ha beri yanından bastık. Ya, i̇kimizin de beri yanları zaten. Beri yan mı öte yan mı? N öte N yan olur doğru. Peki ne oldu indikten sonra araba? İndikten sonra şöyle oldu. İsterseniz bu iş akşam hal. Doğru doğru akşam hal Kaç numara edersin? Şu sizin deydi. Ah, oldu hadi geçmiş olsun görüşürüz. Tabii medeni olmak da ayrı bir şey. Yalnız lüks arabalarına hep Medeni olma zarar diyor. verdi Fahir ya. Vallahi ya. Yani. Hani bu kaza ayrı bir şey de. Bu site benim canımı çok yaktı ya. Birini Vallahi. de çizmemişti mi? Kanırttıra kanırttıra. Ne kanırta kanırta çizenler kaldı. Ne Arkadaş arabam araba yok. Bundan sonra haram bana ya. Vallahi billahi ya. Öyle deme Fahil çocuğum var. Öyle deme. <gülüyor> Zaten çocuğu olanın kullandığı araba hanım çarptığı araba Yedi, helal. Helal. helal derler. Helal. Doğru helal. Geçmiş olsun Sa Bu düğün şey ne abi. düğünüydü bu arada ya? Sen beyazlar acele ivedi düğün. E, bugün... Çünkü bugün 11-12-13 Bugün 13 unutulmaz bir kılmak lazım evet, Yeni evet. arabama 11-12-13 ile çarpılmıştı Diye mesela senin bir anın var <gülüyor> Vallahi bu o güne size bir anı sığdırmak istiyorsanız Benim bugünkü tek yok. anım herhalde 11-12-13 ile 2 kilo somon almıştım Fileto Evet senin de anın var Benim. Sen de orta düzey Niye? yönetici kıyafetini Çıkardığın eski haline döndüğün <gülüyor> gün olarak <gülüyor> geçebilir. <gülüyor> Yine şey oldum ya anısız kaldım Neyse dur bakalım gün uzun ya bir şeyler ayarlayacağız artık bir, bir şeyler bakacağız Valla ben dinleyicilerimize buradan tavsiye bulunuyorum Hakikaten yıldırım nikah Hem de unutulmaz bir espri olur Hem de sizi büyük düğün masraflarından Falan filan kurtarır Büyük bir espriyle bağlamış olursunuz Çeyreği gene gelir yarımı gene gelir Böyle bir zamana yayılır Bir gecede toplu almazsınız ama eve ziyaretleriyle Toparlarsınız Bak, adam nasıl profesyonel ya. Ya yani demek ki bir sonraki düğünün olsa yani ya da dünyaya bir daha gelecek olsan. Ben böyle özel tarihte. <gülüyor> özel bir tarihte. <gülüyor> Hatta yani buradan erkeklere sesleniyorum ben. Özellikle. Bak altta ee, müzik yapıyor. Gitsin fırlasın mesela sevgilisine, nişanlısına. Tosu hadi bugün goslar. evlenelim de. Hem hadi kız BHC aman nasıl olur falan. 11-12-13 bugün tatlım hadi koş falan diye böyle bir elinden çeksin. Karda kaysınlar. <gülüyor> kız <gülüyor> gelmek istemezse sürüklesin onu. Sürüklesin bir şey olsun. Yere böyle kapaklansın adam. Ondan sonra nikah memuru şeyde Vedat Dalokay'daki dairede şey yapsın. Bu kızı buraya zorla getirdi galiba. Bir olaylar olsun. Bir karakolluklar, bir şeyler. 11, 12, 13'ü unutulmaz kılalım. Çarşamba diye evlenmeye şey yapan bir takım çiftlerimiz olabilir. Direnen. Hayır. Hiç Zaten nişanlı dinleyicimiz var mı? Onlara bir soralım. Önümüzdeki günlerde evleneceksiniz. Bugün çok uygun. Gün. Bugün Çanşanlı evlenecek olsun. olan varsa, telefonumuz 210-30-30, yakınlarda evlenecek olan varsa bugün evlenmek niye imkansız? Bunları bir Yer konuşalım. mi bulamadılar acaba? Öyle bir şey mi oldu? Ya da yedek listeden girme diye bir şey var mı? Ya bugün evlenmek de imkansız değil de şimdi şey yapmışlar ya. İstenince olur Oktay. Plan, plan program yaptılarsa i̇şte, evet. kapora verilmiştir, bir şey yapılmıştır. Kapora. Oktay Demirci'nin en büyük silahı eee, kapora. Kaporasını verdikten sonra o kaporayı yakmak bütün yani planı programı yapmışsındır. Ha mesela o bir spor kulübü, hoş mesela bir anı olabilir. Yani 50 tane. O gün de kapora aşkımdan kapora'yı yaktık. Ha ya yakılmasından başla. Aşk ateşiyle kaporalar da yanar. Hadi sadece kapora değil. Da davetiyesi ortam. var bu işin. Duyurdun bilmem ne, eşe, dosta, hepsi... Bütün gerek o masraflardan yok, kurtuluyorsun. Yok. Muhterem gerek yok. Ha şunu dersiniz olur. Mesela Yıldırım nikahı olur bugün. Düğünü düğün, hemen, yazın yaparsın. Düğünü yine sen atlı sporda yap. Yani ona, ne atlı spor dedin. Ne o, atlı spor hasretin. Oktay sen Ayvalık'ta evlenmiştin. Hep evet. içinde bir ukde kalmıştı atlı sporda düğün yapmak. 10. yılı atlı sporda yapacağız. de 10. yılı atlı spor da yapacağız. Son dönem koyarım. yükselen değerdir atlı spor kulübü. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar. Tina Charles, I Love to Love. Radyonun zeynı Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler buyursunlar efendim. Dün bütçe görüşmeleri vardı biliyorsunuz. Hı hı. Mecliste. Ee, nerede görüşürüz? Ne yapacağız? Yani? Parayı nerede bulacağız? Nasıl onu? yapacağız ya? Bu sene de bayağı masraf doğalgaz falan çok yani. Önce Maliye Bakanı biliyorsunuz konuşma yapıyor, sonuç konuşması. Sunuş. Ne konuşması? Ne konuşması? Ne konuşması bu? Sonuç konuşması, konuşması. sunuş konuşması. Sonuç konuşması bu. Evet. Bu. E, o konuşmada. E, Ama Maliye şöyle başlıyor herhalde bu seneki konuşmalar. Şimdi geçen seneki paraları ne yaptık onun, onun şey yapalım, Hiç onu, bir onu şey kapatalım, yapmayalım. onu, onu unutalım, yeni önümüze e. bakalım, yeni Türkiye ye normalleşme falan diye başladı. Tabii belki. onlar onlar zaten konuşuluyor. Ondan sonra e, böyle bir herkes bir şey olmuş falan. Çünkü Maliye Bakanı. Mehmet Şimşek e, bu konuşmanın hemen başında en düşük memur maaşıyla e, ve en düşük işçi maaşıyla kaç tane yumurta al alınabileceğini söyledi. Dün bu şey konuşmasında. mi? Pro problem mi? yani Nasıl? problem dedi yumurta problemi. Bu kadar paramız var. Gibi. Bu kadar kaç yumurta alabiliriz? Problem değil ya. Cevaplar falan hepsi hmm. bir konuşmanın Yalnız içinde. Ya şöyle söyleyeceğim. Ama yani o cevap değil mi? O sağlam. mesela markalı bir yumurta var. Kaç paradan alıyormuş maliye bakanımız? Ben Esaplar de bu anladım. arada exbenedik yapmaya başladım evde. Ne? Ex-Benedik. Çok güzel yapıyorum suları Ex yumurta. Ex-Benedik dedi bir Acaba... yumurtalı Benedik. nasıl usulü yumurta. Suda yumurta mı yapıyorsun? Suda yumurta falan. De soslar falan filan. Ne numaralar var bende? Oktay bizim yaptığımız neydi böyle suda yaptığımız? Çılbır. Böyle... Çılbır ha. Oh. Çılbır abi. Aa çılbır. Ex-Benedik. Ex-Benedikler dediği çılbır değil mi? Sarkı saklı yumurta yapınca çılbır. Mehmet Şimşek kıskandığı için Maliye Bakanı. Ege kendi evet, evde evet. yaptığı şeyleri anlatmaya başladı. <gülüyor> X ben bir tür büyü gibi falan anladım öyle söyleyeyim. Ben de yapmış çok... iktisatçıyım çünkü. Ben kıskanıyor, yani konuşma kıskanıyor. yapamıyorum sadece birisi yumurta Birisi Maliye yapıyorum. Bakanı birisi yumurta yapmaktan ait. Senin yaptığın yumurta nasıl ben onu merak ediyorum. Sen yani bu şu şey, şu hesap aklına gelir miydi senin? Anca sen mesela bütçe sunuş konuşması yapsan. Memur maaşı bu kadar oldu falan derdim yani. Sen hiç. şu anda X Maliye Bakanı yapmadın. Tam zamanı mevsimize itibariyle diye Bütçe sunuş konuşması yani memur maaşı olabilir, güzel düşük de de. diye onu söylemeyip de yumurta üstünden mi verdi? Düşük demiyor ki. Korkunç şu, yumurta. Demiyor. Sonuçta ekonomide neler konuşur? Ekonomide yumurta rakamlar konuşur. Rakamlar konuşur. O memur de... maaşını şeye vurduğun zaman, düşük... yumurtaya vurduğun zaman korkunç rakamlar mı ortaya çıkıyor? En düşük memur maaşıyla 5306 yumurta alınıyormuş. İyi. Hayır efendim mümkün değil. En düşük işçi maaşıyla 2260 yumurta alınıyormuş. İyi gene iyi. i̇yi. Yani yumurtaya doyacaklar. Gün, 30 gün ayda hesap et. Zarf et oktay. Günde kaç yumurta yiyorlar ya? 2200 tane. Ya bunu hepsini yiyor olarak düşünme Fahir. Mesela 30'una 40'ını alıyor mesela. Isınmak Önce kullanıyor. yumurta alıyor. Ondan sonra götürüyor mesela metronun altından doğal gaz alıyor mesela. Ondan sonra bir kısmı, sonra, ile, bir kısmı yani. ile yumurtanın şey alabilir ne derler. İstediğini yapabilir. Çocuğuna mesela... şey alabilir okul. okul, okul olabilir. şey olabilir. şey çocuğun beslenmesine koyabilir. Haşlar koyar. <gülüyor> koyar. Bir gün haşlar koyar, bir gün yumurta yumurta seçenekleri sonsuz efendim demi. <gülüyor> <gülüyor> bir gün ağaçlar koyuyoruz efendim çılbırı var bunun bir gün, yumurtası bence var. şey yapsın bir gün şey annesi olsun ya da babası olsun okul babası okul annesi o gün bütün... <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> bir sınıfta kaç çocuk var? Yumurt... 40 tane 40 tane yumurta açacak 5000 tane yumurtası var 2 İki, ikişer tane yapsın ya 5000 tane yumurtayı dağıtsa 306 tane yumurtayı keyfek eder kahvaltıyla beraber yer. verebilir yani <gülüyor> Keyfek eder yani. Aman ne güzel ya. 306 yumurta. Sonuçta o yumurtaların nasıl dağılacağını Sayın yani Bakan Mehmet Çiçek şey söylememiş. Sayın Bakanım şunu söylemek istiyorum arz ederim. Ee, dur onu en sonda söyleyecektim ya. Ee, bu benim aldığım markadan hiç o kadar alamıyorsunuz ya. Yani isim vermek istemediğim ya için. Ya sen de lüks yumurtaya yönelme. Ya organik nesil lüks? Sen şimdi şöyle düşün. Bence buradaki karamsar tablo... Bütün millet o kadar yumurta yarsa bu memleket leş gibi kokar. Doğru. Yumurta var. yumurta kokar. Yani. Yumurta kokar. Yumurta ama biz ona, ona nesil olarak nesil olarak biz ona alışkınız ya sınıflarımızdaki yumurta kokusuyla büyüdük bir hepimiz. Ama ne dedik? Şu yani, anda çok nezih sınıflar ama mezun olacağım bu yumurta kokusundan kurtulacağım diye bize bil, bir şevk oldu. Evet, evet Oktay. Bir nesil böyle yetişti. Ne kadar bilinçli siz büyümüşsünüz böyle. Öyle yetiştik Oktay. Biz evet. öyle yetiştik maalesef. Maalesef. Vallahi... Bugün o eski dönemden normalleştik yumurta kokusundan eser yok şimdi o da bak, doğru normal leşit şu anda ben şey oldum Rahatla, bir gevşe, bırak. Türkiye nereden nereye geldi ben yani hep haşlanmış yumurta yiyordum bugün ex-benedic <gülüyor> <düşüyordum. gülüyor> ex bak yani adam ex desek böyle bakardı Çımbır, ama Bordao Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girmesiyle beraber her şey değişti roketledi, hayat standartım <gülüyor> roketledi <gülüyor> ex-benedic diyor adam ya bugün çılbır ex Benedict, evlerimize kadar girdi. Yani bunların hepsi ne? Yumurta. No, yumurta ve bunların, bunlar... hepsi demokrasi. İşte demokrasi hep normalleşme. Yumurta. Ha. Bunlar hep ne işte Başka yumurta. ne alabiliyorsunuz? Sadece yumurta mı konuştuk? Sadece yumurta. Sadece, sadece yumurtanın fiyatına baktım demiş. İşte sadece yumurta bir iki bölme işlemi yapılmış. O da çok Malik etkili bakalım. oldu. Evet yumurta bütçe konusu, evet. konuşmasında. Onun dışında bir de başbakanlıktan bir genelge yayınlandı dün. E, ...kamu kurum ve kuruluşlarında... ...F klavye. E, ...F klavye zorunluluğu getiriliyor 2017'ye kadar. E, ben şimdi mesela yandım ki nasıl geç benim ben ...kamu kuruluşu olmadığında hiç Hı. kişisel alma. Hiç almayayım değil mi? Rahatım değil mi? Biz serbestiz. Sonra evlerde de mecburi olabilir. Sonra ceza... Sonuçta geliyince. kamu kurumu çalışan ve yumurta yiyen memurlar dürundu var. Yani yumurtaya doyan memurlar. <gülüyor> Bana ne abi söyle. klavye yüzünden hapishanede süren sizin kıyasınız kıyasınız Q klavyede sigarcı olmak. Yasak klavye mi olacak o zaman? Yasak. Gerçi o harfler serbest olmadı mı ya? Yani ayrıca sıralaması farklı yani Q klavye, X klavye. E klavye ile başlıyor diye var. mi şey oldu Hı. acaba? Yani Q'la başlanmaz. F ile başlanır. F klavye ne demiş? Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan falan fıstık diye uzun uzun şey var bundan zorla yararlanma şey getiriliyor. getirliyor anladım. Valla şimdi bu zamanında tartışılıyordu bir 10 yıl kadar önce ben hatırlıyorum da hmm. F klavyenin Türkçe'ye daha uygun olduğu Türkçeye yatkın Türkçe'nin elastik yapısına falan. Daha, Ama daha uygundu. Evet. Tabi bunlar hep on parmak kullananlar için. için orada böyle. Ben mal akımıya bakınca yani şey görmüyorum öyle. Şahu görmüyor böyle. İki parmaklar havada uçuşuyor. Takır takır takır. Onda da tabii şey var. Yani alışkanlık meselesi. Q'dan F'ye geçmek de hani bundan sonra ya siz, siz gene... Q, Q olur, F olur, olur. Yani F olur, dediğin... Q olur. Da yani F de illa F yapacaksın demek de bir insanı strese sokar. Selevi. Zaten insanlar işe koşa koşa gitmiyor özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızı Hepimiz biliyoruz. Şimdi bir de F klavye diye Bela. eğitimler çıkaracaklar, bir şeyler Seminerler, çıkaracaklar. Seminerler, F klavye eğitimleri. fakeklavye.gov.tr internet sitesinde mesela eğitim verilmeye başlanacak. Aa, iyi e, güzel. Ne kadar güzel. Ben bir gireyim. Ya yani başlamış mı, başlayacak mı nokta? Başlayacak. Daha kurulmamış da. Ben o zaman site kurulacak. Site kurulsun, hemen ben fake klavyede de uzman olacağım. Aferin. Eke. Yeni hedefim bu. Sen iki klavye bir de Çince. Biliyorsun Çince geleceğin dili. Çince geleceğin dili. dili. Evet, evet doğru. Yani o iki dili öğren. Keşke Çince bir Anadolu sesi dili olsa. Değil mi Oktay? Ben bunu Bir biliyorum. başka yabancı dili olan Çince'den. Bir başka dili olan Çince'yi de Anadolu Lisesi'lerimizde yabancı dilde eğitim veren bir okul olarak Çince'yi tercih etseler. Bir Çince bir de... Çatır çatır Çince konuşur. Ben bir Çin oku bir de İspanyol okulu istiyorum. Sen tarafını belli et Fahir. Bu adam ikisinde de Uzman olmak istiyorum. İki de yürürüm dedi. Yani Sen, bizim F mu? TRT'deki dönemimizde oradaki F klavyeleri en başta bir şişiyorduk ya. Evet. Oturup böyle bir şey yazacakken ne bu önümüzdeki garip harfli alet diyorduk. Tamam. Sonra bir iki yıl sonra bazı şeyleri bir, iki ya yıl ne yazdığımızı hatırlıyorum. Avrupa yakası Burhan Bey yazıyorduk devamlı orada YouTube'a. Evet. Ben oradaki harflerin yerini öğrenmiştim. Ve yani. de haftada bir kullanmamıza evet, rağmen 2 sene gibi bir süre almış. Düşün yani demek ki sene 52 hafta ondan sonra 2 sene 100 hafta 100 gün gibi 3 ay gibi bir sürede, sürede her şey olmuş oturur bitmiş. yani. Bitmiş olacak yani çok güzel. çok güzel. En başta hemen Avrupa Yakası Burhan Bey ile başlasınlar yazmaya. Çünkü orada zaten o kelimenin <gülüyor> içinde bütün harfler var. Neredeyse. Neredeyse bütün harfler var çok güzel. Yani hayırlı olsun ne bileyim F klavyesi, Q klavyesi, hani bunun ilk klavyesi değil mi Oktay? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Öyle bir dönemdeyiz ki artık Nirvana'yı da sabah köründe rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Valla sabah sabah ne Nirvana'sı diyenlere en güzel cevabı verdi Nirvana. 9.05 saatimiz 11.12.13 çarşamba sabahında buyursunlar efendim. Ee, Mandela'nın cenaze töreni cenaze töreni de değil de uğurlama töreni diyelim hatta 5 evet, yani, e, ee, Aralık'ta ölen Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela için dün başkent Johannesburg'daki e, stad ne stadıydı bu Soveto stadı galiba Soveto stadında e, tören düzenlendi tüm dünyadan Güney Afrika'da kaç tane başkent var ya Johannesburg, Cape Town başkent değil Burası da başkent değil mi Yok, değil. Yasama diye bir yer var 2 üç tane başkent olduğunu benim başkent de senin göre Güney Afrika'da başkent gibi lezzetli diye bir atasözü var ondan galiba sen. Johannesburg'ta olmuş değil mi bu? Johannesburg'ta, şey... ha Tören, anlat ee, tören. Statta, törende Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Danimarka'nın kadın başbakanı e, Thorning Schmidt ve İngiltere başbakanı Cameron'ın yan yana gelip e, kendi kendilerini fotoğrafı selfie diye bir şey var ya. Aha. Ondan Konu sonra uzatarak cep telefonuyla e, kendi fotoğrafını çek. Bu bunlar fotoğrafı çektiler. Ee, Sas Obama ile Danimarka Başbakanı arasındaki yakınlık göz dikkatlerden kaçmadı. Eğer diyorsan, Obama var. çünkü böyle yanda böyle şey yapıyordu tırnaklarını hani böyle sinirle bir şey yaparsın ya, yoluk yoluk yaparsın ya. Ama bana şey gibi geldi ya şimdi Michelle Obama'nın suratı asık çok kıskandı falan diye yorumlar var da. Hı. Yani cenaze sonuçta bu. Belki cenazeye üzülmüştür kadın. Niye hiç i̇şte onu düşünüyorlar da kocasını... cenazede yalnız öyle değil. Yani İnsanın morali bozuluyor. ya. Yan tarafında beyi bir başka hanımla ya çok iyi bak bak bunu koyacağız şimdi çok eğleneceğiz. Altına like edersin diye böyle bir şey konuşurken. Ne yazdılar acaba? Instagram'a mı? Cenaze koyfi diye mi yazdı? <gülüyor> yani artık... Kimin makinesiyle çekiliyor? Herkes Kimin, kendi makinesiyle. Herkes kendi makinesiyle. Herkes sırayla Politik açılar makinasını kendisi getirir diye şey vardı. Ama yani Danimarka'nın başbakanı da... da. Hakikaten hoş hanımefendi yani. Hoş bir kadın. Güçlü de bir kadın yani. Siyasi bir figür bir taraftan. Ya şimdi Danimarka başbakanıyla yakın sohbet edince şey... Problem, kıskanmaması lazım. Problem oluyor da bir Ama şey buluyor. De... Kıskandı diyorlar falan filan bilmem ne. E Küba Devlet başkanıyla da konuştu. Esas o Raul Castro ile el sıkıştı. Uzun bu, uzun. Bilmem, kaç sene, bu. Evet. bilmem kaç sene sonra ilk defa... Öyle desin. Cenazede yani. yakın. Ölümlü dünya diye bir şey yapmayalım. Birbirimize şey yapmayalım. Barack ölümlü o, dünya. Obama'ya ben akıl vermiş gibi olmayayım ama. Michelle Obama öyle desin. Ben Raul'la diye sıkıştım hayatım. Öyle desin yani. <gülüyor> yani ne, sen ne bu semimiyet falan derse. O örnek olarak onu Konuşmayacaksın göster. o kadar. Yani koca iki ülkenin ilişkisi. Yemin ediyorum bu iş işte yüzden bir tabi. Bir de Michelle Obama şuna da dikkat etsin. Yani şimdi güzel bir kadın. Danimarka Başbakanı olmuş. Yarın öbür gün. Bütün dünyadaki devlet liderlerinin eşleri kıskançlık yaparsa Danimarka giderek yalnızlığa yetecek. Anlaşma imzalayacak. Yani sen o kadınla im imzalamını istemiyorum. Gitmeyeceksin Danimarka'ya hayatım gitmem lazım. Gitmeyeceksin sefer, gidersen dönme bir daha buraya. Güzel kadınların siyasette önü kapanmış oluyor. Biraz şey yapın yani kendi hemcinsinize yapıyorsunuz bunu. Evet onu. yani yapılmaz, yapılmaz. yapılmaz. Kocanıza sahip çıkın. yani o. Evet sanki kadın, çok güzel kocana sahip. Kadın fettanlık yapıyormuş gibi böyle. Ay biz de anlaşma imzada çekelim çekelim de öyle dolaşmıyor ki kadın. Sayın Obama bir fotoğraf alabilir miyiz demiştir. Valla öyle de değil be Keşke o kadar olsaydı. Başkan yani. mı demiş. Başkan Ya Obama böyle bir magic taşları falan meşhur olan evet bir adam ya. ya. Allah'tan hop, ortamda hop, şey yoktu. Berlusconi falan, falan yoktu. Berlusconi'nin o siyasetteki boşluğu, liderler arasındaki boşluğu uzun süre kapatılamayacak. Bak göreceksin yani adam çok hınzır hınzır şey yapıyordu. Herkes böyle e, temkinli oluyordu. Fıstıfıst o... İsmail gibi bir adamdı. <gülüyor> Valla Obama da o zaman kendine çekti şey. Bir güzel. şey Obama falan şey diyordu biliyorsun. Çok hoş kadın diye. Her git Çok hoş kadın diye. Çok güzel eşleştirdin yalnız ya fıstıfıst İsmaille. Valla boy Berlusman falan filan. Her şey oturuyor aslında. Berlusconi için TV diye doluşuyor. <gülüyor> Ama şimdi adam onun yerine işte yok Obama böyle bir kısmını kendi üstüne aldı. Tony Blair oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor falan olmaz böyle ya. Yani tek bir adama yükleyin bu görevi. O layıkıyla yerine getirsin. Ben Michelle Obama'nın kıskançlıktan değil de Mandela'nın hüznüyle öyle bir Olabilir. hüzün asıldığını düşünüyorum. Olabilir. Bakalım. Yani şey bile demiş olabilir yani siyah dünyanın lideriydi yani o olmasaydı biz zor başkan olurduk onun siyasi mücadelesi olmasaydı falan diye düşünmüştür. Obama da bunları umursamadan fotoğraf çekince belki ona kızmıştır. Ya bu doğru mu ya? Önce ikilinin yanında oturan Obama'nın eşi Michelle Obama yer değiştirerek aralarına oturmuş. Ben buradan göremiyorum Obama demiş. <gülüyor> Tadın, ne işte, orada oradan. aralarını, az az demiş, aralarını az oturduysa şöyle. herhalde Barack Obama ile yer değiştirdi değil mi? Aynen aynen abi. O. aynen abi Na Bu doğru değildir herhalde ya Kalk... doğru, Oktay. Değiştirmiş mi? Evet bu adam böyle şey diyor o cenazenin hüznü falan diyor da kocası tat bir coşku var orada aslında ya, çok yüzünden Obama... ziyade Taktik bir şey yaptı Feşir orada Beşir Atalay orada ağırlığını koymuş Mişel yapma demiş cenazede yapma demiş Doğru Beşir Atalay'la da tokalaştı. Ondan Tarak sonra zaten olma. bir sakinleşti Mişel Obam'a böyle şeydi devriyi davranmış. Ben gidiyorum Araya falan dedi. Demiş. Araya otur ben, ben gidiyorum falan dedi. Böyle olacaksa ben gidiyorum dedi. Rezayet böyle bir şey olmaz falan Taktik diye. hata yapmış bence Mişel Obam'a. orada şeyi çağıracaktı. Kimi? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ile için ismi geçen ve ce cenazeleri kaçırmayan Bono. Ha Bono'yı Bono da geldi biliyorsunuz. Bono da geldi mi? Bono'nun gelmediği yer mi var? Sesini incelttik. Çok etti. özür dilerim sinirime hakim olamadım. Bono yavan yavan bir sohbet edecekti Bono'dan. Kıskandırmak oradan. için. Yok kıskandırmak için değil. Ortam ortam bir şey olsun. Herkesin canı sıkılsın diye. O da kıskandırır ama. Bono ile sohbette bir adamı kıskandırır. Bono evet mu... hakikaten. Bono... Bono'da da hınzırlık var. Bono'nun sohbeti Çekilmem. bütün enerjiyi alır ya. Ortamdaki enerjiyi Sen alır. Sanki böyle Bono karşıda oldun. Biz de birazdan çok güzel YouTube evet, çalalım falan. diyorduk ya. Oktay sever bir Bono patlat. Ege, yani diyorduk... Yani şimdi e, ne şarkı istiyorsanız, şarkılar bize sonsuz, sonsuz. Dur <gülüyor> biz şarkıya geçmeden şeyi de söyleyelim. Bu arada Çek Cumhuriyeti de karıştı Mandela'nın anma töreniyle ilgili. Allah Allah, hiç Allah Allah, size gitmeden, ne oluyor ya? Size Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hiç gitmeden karıştı. Yerini sorsan gösteremezler. E, niye? Ya şöyle olmuş, Çek Cumhuriyeti e, Başbakanı Yiri Rusnok, e, Mandela'nın cenaze törenine gitmek istemediğini söylerken Meclis televizyonu kayıttaymış Hı. ve duymuş. Ne gideceğim cenazeye bilemiş. Valla nerede demiş. Hiçbiri. Ben abi cenazeleri ya işte üstüme gelmeyi sevmiyorum. Ben halamın cenazesine gitmedim abi. Savunma Bakanı ile şöyle eğilerek konuşmuşlar. Hı. Ee, ayıp olur gitmezsek çok Vilas, ayıp olur. Vlastimir demiş. Vlastimir biliyorsun. Vlastimir piçek. Savunma Bakanı. Vlastimir. İnşallah benim yerime Cumhurbaşkanı gider abi. Hiç valla hiç gitmek <gülüyor> istemiyorum tüylerim diken Ay diken oluyor. Ayaklarım oluyordu. geri geri gidiyor. Tüylerim abi. diken diken oluyor lafını kullanınca, hmm. edince ortalık tabii karıştı. Ne oldu? Ne yapacak? İşim var demiş bir de. Başka planlarım ne var. Ne işim başka, var abi? Başka önemli abi işim önceden var. Ülkenin şeyleri ya. falan var. Neyi var demiş lan? Ya işte bu... Banaja gideceğim demiş. Ondan sonra Açınış. Savunma Bakanı da Çek Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın dizindeki yaralanmayı hatırlatarak. Dizi sakat ya hı. Miloş Bey'in. O dizi sakat Sanki olduğu için. tabut taşıyacak. Bir omuzda siz atınız. Hakikaten ya oturacak orada şey. Canım, Abi yani, ben uzun boylayayım ya hep bana yükleniyorlar. Sak sakat diye belki yürüyemiyor adam. Nitekim ee, şey demiş işte savunmamızı. Dizini bakar. bahane edersin falan mı demiş. Uçağın merdivenleri nasıl çıkacak? Ona demiş <gülüyor> nasıl olacak falan demiş. Sonra böyle aralarında gülmüşler. Hem Mandela'nın cenaze anma törenine gitmiyor. Hem de cumhurbaşkanıyla şey yapan. Da dalga geçiyor. Alay geçen şeyler olarak... Ee, Tepki görmüşler. Ama iyi ki gitmemiş. Yani ben şimdi düşünüyorum da böyle cenaze evlerinde orada birisi hayatını kaybetmiş. Bütün ailesi üzgün. Bazen bir ziyaretçi gelir. Bacağım çok kötü benim de. Bütün ilgi üstünde toplamaya çalışıyorlar ya. Onlardan olurdu yani. Bacağım çok ağır uçaktan zor indim o baba. Bir de yavan yavan devamı var ya sohbetin. Bitmeyen sohbet mi olur ya? Abi bunlar valla Yaçek Cumhuriyeti'nde mevzu yok. Bir şey yok. Bir Herhalde böyle gelinliklerinde büründü. Güney i̇şte, Afrika çok uzak işte falan. İşte Kar yağacak hemen şey acil şeyinin ne merkeziydi? Ani müdahale merkezi diyesim geliyor. Ne? Ben, Afet merkezi Afet falan. merkezimizde Afat, Afat merkezimiz şu anda yayındayız canlı yayındayız. Lan her sene zaten ay Kar yağıyor buraya hikaye diye. Bir, bir, bir mevzuları olmadığından böyle biz dün İstanbul'u gördük işte. Öyleydi böyleydi. Daha kar yağmıyor. Hazırız, bekliyoruz efendim. Çok güzel. Arabalarımız tonlarca tuzumuz, solüsyonumuz hazır. Her şey vardı. stadda yoktu galiba. Maç iptal olmuş bu arada. Maç iptal oldu ya. Sen seyretim bilmiyorum o Yok. Ben dükkanla uğraşayım. Tabii ki. Maç ne zaman ne zaman? Sen seyretmeye 15, kalktın mı? 15 dakika sonra bitti. 15 dakika bittim. mı seyretme imkanı oldu? Da. 15 dakika. Bugün 16. dakikadan başlayacak maç. Bugün mü başlayacak? Bugün 3'te diye bir şey ben duydum radyoda gereken. Hı hı. Öyle. Hollanda'dan yapalım. Akşam uçağımız var. Rahat rahat gideriz <gülüyor> erkenler. <gülüyor> şeyde oluruz. İtalya'da oluruz. Bu arada okullar tatil falan değil. Başta Ankara olmak üzere İstanbul'da da bir tek Bursa'da tatil olmuş okullar. Hı hı. Türkiye yani. Bunda da bilgimiz olsun. Son dakika gelişmesi olarak onu da söyleyelim. Şimdi Ondan bu sonra... sen maçı seyrettin mi biraz? Evet, Gerçekten seyretim. biraz dedin. Biraz oynadılar. Biraz oynadılar. O kadarını da seyrettim Bu futbolcular böyle şey mi koşuyorlardı? Biraz daha bir tatil oldu. Hiç kasmayalım falan diye mi? zaten herkes hakemin gözünün içine bakıyor. <gülüyor> Öyle ben onu düşünüyorum insan. Hocam tatil mi? Tatil mi? Hocam tatil mi? Evet, biraz <gülüyor> biraz daha oynayın. Ya o yok hakem de şeydi ya. Peki 15 O da hani bazı öğretmenler vardır ya dersi iptal etmek için en önden öğrenci kadar hevesli olan. işte onlardan biriydi. Peki 15 dakika boyunca kar arttırdı mı? Şiddetini arttırdı Öyle ve şey yok. oldu mu? Yoksa 15 dakika kararsızlık? Yok yok arttırdı. Hakem? Çizgılar kaybolunca dedi ki burada çizgılar olması lazım. Bu<td> çizgiler var. Hadi efendim demişler. Var efendim yok. Çizgileri açın dedi. Çizgileri açla baklar. E dedi lezzetli maç olmayacak. Böyle yarın öğlen devam ederiz dedi kaldığımız yerden. Herkes ne Yarın güzel. öğlen uzun teneffüste maçı tamamlarız demiş. Güzel bir zamanda yani tam akılda kalan 15. dakikadan et. Anadlar devam. devam 17 olsa, 18 olsa bir tartışma olur Kaçtan da. Kaçtan başlayacağız diye doğru. Güzel oldu. Bir devrenin üçte biri. Oktay bono bono tadın geldi mi? Gelmedi abi. Ne istersin bonoda? Bir şarkı çalayım size. ne bono Çalayım. Bono çalmayın ya. Adam şarkılar sonsuz, sonsuz mu yapıyorsunuz? Şarkılar sonsuz efendim. Seçenekler hayal gücüyle sınırlı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Adel'in şarkıları biraz eski değil mi şimdi fark ettim ya. de bulun dinlerken yeni albüm lazım galiba Adel'dan. Ama çocuk büyütüyor nege? yapsın doğru. Yani. doğru yani yazamıyorum taraf... demiş. Yani tamam Şarkı yazacağım. Demiş, bu beni uyutmuyor. Bir de biliyorsun bir Adel. Yani kolay bir... yetişmiyorum. Ne? <gülüyor> Hayır, Adel'in yazması ve okuması için, çok güzel okur Adel, ee, bir şeyler yaşaması gerekiyor. Yani doğru. içine dokunan bir şeyler yaşaması gerekiyor. Mesela yaşıyor. şimdi ne yaşayabilir mi? Kırkı çıkmasıyla ilgili bir 40 diye bir şarkı olabilir. O yapıldı, yani o, o dönemleri de geçti. Şimdi diş çıkarma dönemi falan ya da... İşte 17-19 diye çıkardı albümden, hatta 21 de mi? 19-21 diye 19, mi 19-21 sen Tabii 19-21, ben 17'de daha önce bir şeyi var, demosu var, 17'de <gülüyor> çıkardı. 17 Şimdi 40 seninle... diye bir albüm çıkarabilir Teo rahatlıkla. Teoman'ın 17 diye şarkısı var. diye bir albüm. Diş, Diş Budağ Budağ mı? Var. Diş Budak ağacı ve Diş Budayı'nın en güzel birleşimi. Vos Vos gidiyor. Ee, Optal sonra... güzel yandan, bir gitsen. Veremi, veremiyorsun öyle marka marka nasıl veriyorsun? Vos Vos derken bu bildiğimiz e, şey biliyorsunuz birçok e, filmde başrolde değer alan klasik kamp minibüsü diyelim o zaman. Kamp Aha, minibüsü. Hipi mi? aracı. Aa, hipi Aynen derim. öyle Hippie aracı. 63 yılın ardından üretimine son veriliyor. Hala üretiliyor muydu diye niye bunu? O üretilmiyordu zaten ya. <gülüyor> üretiliyormuş Ama ya. şöyle Brezilya bir şey var de, Brezilya galiba. Brezilya'da hala üretiliyormuş. Brezilya'da bunların yedek parçaları üretiliyor. Hala devam ettiriliyor bir şey olarak. O bayağı da sürdürülür ya. O bayağı bir üretmişlerdir. Arabayı gerçekten üretiyorlar mı? Evet üretiyorlar. Kim alıyormuş? Ya. Yani ne bileyim? Meraklısı 2013 model mi? güzel bir şeyimiz vardı. Kombi model hatta modelin ismini de vereyim ben. Klasik e, tasarım'a o bildiğimiz hani gözümüzün önüne gelen Bildiğiniz o tasarım'a. Bildiğimiz lezzetli tasarım. Sadık mı kalıyorlar mı? Hava yastığı. Ondan sonra hoş bir fren sistemi. Yakışır. Ondan sonra. Hoş dediğin ABS mi? Yani tabi yani modern bir fren sistemi ve çevre dostu bir motor ekliyorlar. Ondan sonra tabi böyle bunları ekleyince ne oluyor araç? Biraz Fiyatı. pahalı, biraz pahalı oluyor. <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> üşendim ya. Bir ağır bir konuşma yapacaktım ama üşendim. Neyse üşenmeyeyim. Bu kadar dinleyicilerimiz radyolarını açmıyor. Tabii onu konuşacağım. Fiyatı yavaş yavaş değil mi? Keşke üşenseydim. Keşke ya. üşenseydim diye düşünüyorum Valla niye bizi hazırlıksız yakaladın BG? Evet sevgili dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Demek üşenme değil de içgüdüsel olarak yapmaya giden bir ses varmış bu, içimde. Keşke ona keşke kulak, keşke kulak atsaydın. Bir kaybolan değer daha ney? Mars'taki umutlar. Değil mi? Aman iyi. Bu arabadan sonra Amerikalı bilim adamları e, Mars'ta e, dünyandaki mikropların aynısından bulduk galiba demişler. Aman yani mikrop ee, bulmaya da bu kadar sevme... Yani mikrop da olsa bir can buldular demek ki. Candır Mars'ta ya, hayat yok. diyorlar ama can buldular. Valla, Marslar göl göl bulduk pazarı. demiş ya, can değil. Ne göl? Varmış, mikrop diye. Göl göl. Tamam göl, oktay. Göl. bir anlamadım. Gölet de istersen. Gölet göl de rahatla. <gülüyor> güzel olur. Gölet bulmuşlar. Yapma, abi. yapma göl tamam bulmuşlar da Mikrop var mı hiç? Mikrop varsa çok güzel. Bulmuşlar değil, şöyle, birim insanları demiş ki, e, yani ben biz demişler Mars'ta sandalyelere oturmuşlar biliyorsunuz o NASA'daki. Evet, filim insanları sandalyeler oturuyorlar. <gülüyor> sandalyeler vardı ya, onu almışlar. Ee, oraya oturmuşlar demişler de, bir gölet olduğuna inanıyoruz biz. Ne olacak o gölette diye sormuş bir tanesi. Ortaoyunda bağlamış o bilim insanları açıklama yapar gel. Mikrop olabilir demiş. Ondan sonra böyle Mars'ta mikrop izi diye bugün şey var. Hala falanlı filanlı. Ya mikrop demek hayat demek ya ne kadar güzel. Çünkü o mikrop da sonuçta birine bulaşıyordu demek ki. Yani bulaşacak birini bulsa o mikrop da yıllardır hasret. Bir Peki, cana Mars'taki hasret, bir cana, suya... cana hasret. Su yok ya su yok. Krater Gölet var gölet. Ha, yani bir gezegen oluştuğunda su vardı. Sonra ama diye böyle kaçak mı vardı gezegen. Onu gibi bir şey evet. mi? Sızma oldu. Yer altı suyu oldu. Mesela nasıl İç Anadolu'da yer altında var mı şu anda? Tabii tabii tabii. Mars'ın komple altı su. Su. Artezyene bağlı Mars'a hiç ihtiyacın yok. Yani Bir de arıtma tak. Bir de arıtma mis gibi bak ben sana söyleyeyim rahat eder 3,5 milyar yıl önce o kraterlerin su dolu olduğu tahmin ediliyor Ve mikrop yuvası olduğu Ve mikrop yuvası olduğu tahmin ediliyor Çünkü evet. atık atıklar direkt olarak o göletlere hiç arıtmaya evet. tabi tutulmadan e, o göletlere akıtılıyormuş Güzelim gezegeni kuruttular dünya oradan aslında feyz alması lazım evet. Gez, gezegeni Çünkü kaynaklar sınırlı Güzel Ve, kullan Hayal gücüyle sınırlı kaynaklarımız o yüzden hani, belki öyle bir tane Marslı vardı gezegenin başında. Kaynaklarımız sınırsız dedi. Kuruttular gezegeni. Solsuz sınırsız sozlu. olur mu ya? Kaynak, Kaynak her zaman sınırlı. Keban Barajı kadar bir göl diye bilim insanları oradan örnek vermişler. Keban? What is a Keban demişler mi? <gülüyor> Amerikalı gazeteciler. Ya da bizim gazetelerimiz eklemiş bunu bilmiyorum. Keban Barajı kadar bir krater var. O krater eskiden su doluymuş. Zamanında da onda mikrop varmış diye uzun uzun anlatmışlar. Sonra herkes oracıkta uyumuş. Hemen oracıkta <gülüyor> aklına geri veren şeyler <gülüyor> bunlar. Sıcakmış çünkü nasanın içi. Hem sıcakmış şimdi de masal gibi gelmiş bir bu çıkmak Bir çıkmak istemi bir de anlatım derken yavaş yavaş dalmışlar. Da yavaş uyumuşlar. Bir tanesi ayakta kalmış o gitmiş çay içmiş. <gülüyor> bir tane de çikolata almış makineden. Aydır biz bunu iyi yemeğiyle. <gülüyor> oket oluyor. Yanıyor demiş. Ama aç ne yapayım demiş. Sonra gelmiş bakmış hala herkes Harbi uyuyor. Gibi. Şarkıva girecek miyiz yoksa bu hikayeye ben devam edeyim mi? Sonra vallahi asansöre binmiş. Tamam. Ya asansör 4 41, 4-1, 4, 1, 4, 1, 4 1. Herkes uyuyor diyor. Herkes uyuyor diyor. 41, 1 Oturmuş. Ben de ya vallahi dalmışsın. Bağdaş kurmuş. Şeker siçiyormuş çayın. Ondan su çayını almış. Mofretini yiyormuş Sonra bekçi gelmiş. ondan. anla. Esas bekçiyi anla. Bundan sonra 3'te durmuş. 1-4, 1-4 yaptıktan sonra. Üşte asansör ps diye açılmış. Bekçi anlatsana bekçi. İşte ha Üşte mi ha? Üşte bekçi. Üçte bekçi güzel çıktı far sen sıkıldın ama bekçi kısmı güzel. A demiş siz demiş uyumuyamaydınız <gülüyor> demiş. Çikolatalı ağzın kenarında da kef bir tarafında bir tarafında da çikolata olmuş. Onun asu siz uyumuyamıyor. Hemen kalkmış toparlanmış çikolatalı kofteyi almış yanına da cebine koymuş orada pantolon da çikolata olmuş. Ail Uzun uzun böyle bir hikaye var ya bu nasılda. Gözetelerde de. Bugün bu hikayeyi bugün ayrıntılarıyla anlattım. Çirkin de bir hikaye. Fark ettiniz mi onu bilmiyorum. Aslında adamlar Vallahi... ne yaşıyorlar ki? Yaşadığı ibret alabileceklere derslerle dolu bir hikaye bence. O da bekçi, bekçi şeydi işte. De, ondan sonra biraz olay renklerini. Evin sen şeydi bitirse, ah diye. Oktay bir nokta koysa ben diyorum. Adam aralıksız nefessiz gidiyor ya. Abi ne abi ben olanı bir tane anlatıyorum. Siz neden 1 4 1 4 ne bileyim ben o kadar çıkılıyor olur mu demiş ya. Olur mu demiş bekçi. Teras var burada, terası var. 4A demiş. Sonra teras açtık. Tamam be Oktay sokturamadığın lafı araya attı. Tam 4A dediğinla diye ben devam etseydim o ayı değerlendirerek yapardım. Teras açmışlar, terasın kapısı kilitliymiş. Asma kilit varmış. Vallahi Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar'ın son dakikaları bunlar sevgili severler. Her zaman olduğu gibi en güzel esprilerimizi, en güzel şakalarımızı bu son dakikalarda hap gibi vereceğiz sizlere buyursunlar efendim. Hava soğuk. Neyle ısınılır? Neyle ısınılır? Ee, lamba. Aşkla ısınılır. Aşk, aşk, aşk. Aşk. İşte en güzel Aşkla. esprili buydu sevgili dinleyiciler. Yarın sabah görüşürüz. birlikte <gülüyor> olacağız? Hoşçakalın. Durun ya bir dakika durun ya. Tön makinesi mi? Aşık olmak için... Efendim seçeneklerimiz ne olabilir? Sınırsız. Sonsuz değil Ay, mi? Aşık ben ben olmak hep için. o sınırsız diyorum. Sınır değil sonsuz tamam onu ben veririm. Aşık olma aşamasına geçmeleri için farklı alanlarda fırsatlar var. Buna göre Twitter, kısa mesaj, Facebook mesajı, elektronik posta ya da telefon görüşmesi sayıları belirlendi. Aşık olma aşamasından... Anlaşılamadı daha... Oktay. Yani, e... Aşık olmak için yeterli Şöyle, bir Şöyle, heyecanla dinleyeceğiz ama e, anlaşılamadı. Şöyle... E... O da heyecanlandı. Bak, ben şimdi de heyecanlandı. Oktay da aşık maç falan Bunu değilci. vermem lazım. Çünkü yani bu çok önemli. Oktay bunu vermen lazım. Aşık Mok. olma aşamasına geçmeleri için... He. E, Hoşlanma ihtimallerde ben anlatayım ne bak. kadar zaman harcaman ha, gerekiyor? Anladım M.E. Birisiyle yani, tanıştın falan filan. Hoşlanıyorsun. Bunun aşk olması için ne kadar Twitter'a mesai harcanması ne gerekiyor? Ne mesai? Dahil, en başından itibaren. En baştan itibaren. Tanışma da dahil. Tanışma da dahil. dahil. Tamam. Aşık olma... Benim anladığım tanışma da dahil Oktay doğru mu? <gülüyor> Onu bir kere daha söyleyeyim Ferit. Az önce de söylemiştim. Tanışmayı tanışmada... da internet üstünden mi yapacağız? Eğer telefon görüşmesiyle aşık olmayı tercih ediyorsan internetten yapmayacaksın. O baştan sonra telefon görüşmesi. Yani o zaman yani. şöyle e, aşık olma ihtimalleri sonsuz mu? Aynen abi. Aşık sonsuz olma ihtimalleri sonsuz. sonsuz Söylediğimiz gibi. Yani buna göre Twitter'dan mesela aşık olma yolunu seçiyorsan kaç tweet atman lazım? Karşılıklı. DM'den yürümek Hayır. dahil mi yoksa Hayır. sadece merşinli mı Twitter'ı kullanarak 140. 140. Çarpı, 140 karakter çarpı kaç tweetle aşık canım, olma? Sen niye her şeyi 140 doldurmak zorunda mı Mesela... Gülen Surat ya Gülen Surat Smiley Face Demeden Do ama yürürüz aşık uyuyormuşsun 140'ü doldurmazsan aşık olamazsın tamam 140 karakteri illa, i̇lla dolduracaksın yani. Sonra artı koyarak hayır. seri mesaj Bir tweetinde 70 kullanabilirsin Ama başka bir tweetinde daha 70 kullanman lazım çünkü. Onu tek tweet sayıyorum 224 o zaman. tweet harcaman gerekiyor senin. 224 zarfet 140 mı? Evet. 39 roman sayfasına tekabül eder bu Hesaplanmış Güzel. Kolay. 224 tweet Tamam. Ama sonuna kadar kullanılır Bunlar mention mı ortaya mı yoksa mansion'ı sonu alarak mı? Valla artık o e, mention, mention dahil. Herkesin kendi mention metodu. Mansion dahil herkesin kendi metodu. Onu nasıl değerlendireceğim? Mesel... Bazen ortaya yazacaksın ki oradan üstüne alınsın ya Mesela ortaya yazmak istemeyen. Mesela kısa mesajla ben direkt göndermek istiyorum diyorsa. Artık kaç kısa mesaj... mesaj diye bir şey yok canım. Niye? Yok WhatsApp'tan Vay, yürüyeceksin var. artık canım, niye WhatsApp'tan şey diye... yürüyeceksin kısa mesaj mı i̇şte, kaldı Oktay Var tabii canım iMessage diye bir şeyler var Fahir Neymiş? Bire birde yürüyorsun Kısa mesaj. 163 SMS Daha mantıklı gibi Daha az geldi bana ya 224 tweet'e 163 SMS bana az geldi Facebook'tan girmem çıkmam ben diyorsan Girmeli çıkmadı Girmeli çıkmadı Sadece Facebook üzerinden gideceğim Ve aşk olmak istiyorum ayrı Facebook ayrı mu mı? face mi hocam Hepsi ayrı face, ayrı Face face Face değil ayrı. Face'den yürürsen Face'ten yürümek istiyorum ben diyorsan 70 Facebook mesajıyla Bu iş tamam Buna beğen de dahil mi Like'lar dahil Like'lar dahil değil Mesaj bu Mesaj. Aa. Mesela fotoğrafın altına canım çok tatlı çıkmışsın da mesaja mı girer? Tabii. İnş ya canım. Mesela hmm. o da mesaja girer. Ya yorum yapılan yorumlarda S'ye giriyor yani. Mesaja giriyor. Mesaja Tabii. girer. O zaman gene Ey. en hesaplısı Facebook. Face. En hızlı sonuç alacak. Işte, yani hey hemen face. karar veriyorsunuz ya. Hemen daha daha bitmedi ki. Ne var ya? Başka Elektronik şey. posta gidebilirsin. Of. Çok sıkıcı, sıkıcı ya. ya. O çok O ikiden uzak dur ya. Vallahi yemin ediyorum. Aa olur mu? Elektronik, elektronik posta posta ilişki mi gider ya? Flört bizim işimiz diye e, şeyi vardı. Allah elektronik altavisyonuz... posta bana şu anda şey gibi gelmeye başladı. Eski kuşağın işi gibi gelmeye başladı. Facebook öncesi bilgisayar görmüş kuşak elektronik posta atıyor da ge gençler feyizçiler. Neymiş neyse. 37 elektronik ama. posta yazarsan ve gönderirsen ama tabi lezzetli Ben senede posta. o kadar Vallahi posta atmıyorum. Ben, ben sana şöyle söyleyeyim. E, sen, belki senin bir seneye yakın sürecek. Ben ömrü hayatımda olurdu. o kadar posta atmadım. Demek ki senin bir ömür sürecek. <gülüyor> bir ömür. Ve Veya ben bunlarla uğraşmam. Benim başarım telefonu. Telefonladır. Sözlü iletişimdir. Yüz yüze, sözlü, sözlü Yüz yüze diye bir şey var mı Oktay? Yüz yüze yok. Tokalaşma diye bir şey yok. Hay Allah. 30 telefon görüşmesine eşit. Bunların hepsi birbirine eşit. Ya zaten günde 5 telefon görüşmesi yapsam bir haftada bitiyor Oktay. Paket Kaçma yok mu Oktay? Ne paketi? Yani mesela günde 1 telefon görüşmesi, 3 tweet, 1 Facebook'tan beğenme altına iki tane fotoğraf altı yorum. Yok. Öyle paket yok. Bunları ayrı ayrı yürümen lazım. Ha paket istersen mesela bin dakika konuşma. Mesela şey yapabilir misin? Onu veriyor. 500 tane SMS. Tatlım sana. SMS kullanmıyorum beyefendi diye bağıran bir takım insanlara onu yapamıyoruz yani. Tatlım falan. sana mail al, attım aldın mı diye arasan. Hem mail hem telefon ikisi yürümüyor mu yan yana? Bunlar birbirinin muadiliyse burada matematikçi var şey yapar yani. Sen bunu flört olarak düşün. 30 telefon görüşmesi 224'ü e 30'a böl oradan kaç tane kaç, şeye denk geldi. Yani bunlar bunlar 5. birbirine eşit. 3. Çok, çok 5. değişkenli 5. bir denklem aslında bu. Ya yok, oradan kendin paket hazırlarsın. Yani. Ee. 55 ve üstündeki yaş grubundaki çiftlerin aşık olma süresi 2,5 ayı buluyormuş. Hı hı. Onlar da genelde mesela e, eski usul yöntemleri. 2-2,5 ayı bulur diyorlar. Fax, fax ve Telex mi onlar? <gülüyor> ne <gülüyor> kadar sürer? 2-2,5 ayız bul bence yani. <gülüyor> Aşık olmamız bayağı. Çünkü fax kağıdım da bitmiş alamıyorum. Alamıyorum fax. Bir de, de tabii onu da söyleyelim veda etmeden önce. Aşkı nasıl başlatma konusunda heyecanlıyız. Aşkı bitirme çabası içinde olanlar da var. Onlar da e, en fazla Telefonla bitiriliyormuş aşk. Evet. Ya zaten tweetle başlayan aşk telefonla bitmeye mahkumdur Mahkum diyebilir dur. miyiz? Doğru. Ne kadar güzel. Bu özlü söz. Bu hashtag de değil artık. Bu özlü söz diyorum ben buna. Direct mesajla başlayan aşk. da sona erdi diyoruz. Yarın sabah görüşürüz. olacak <gülüyor>